Sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Yine bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Bugün konum gene enerji üzerine. Gene diyorum, bu konuda üçüncü programımı yapıyorum. Aslında enerji konusu daha çok program götürür biçimini düşünmekte yarar var. Çünkü uygarlığın gelişimi aslında enerji savaşlarının gelişimi olarak bakmak gerekir. Enerji deyince çok basit indirgi et insanın beslenme için aldığı bütün gıdaları onun bireysel enerjisi olarak düşünebilir iken aslında toplumsal makro anlamda enerji olarak düşündüğümüz kullandığımız bütün ev araçları, üretim araçlarını kullanırken kullandığımız dönüşüm için enerjiyi dikkate almak gerekiyor. Enerji bu anlamda oldukça büyük, oldukça kapsamlı bir konu. Enerjinin hangi boyutuna ele alacağımız konusu da her seferinde tartışma konusu olacak biçimde. Şöyle düşünmekte yarar var. 20. yüzyılın başında dünyanın yeniden şekillenmesine neden olan Orta Doğu'daki savaşların tümü ki bir tür Osmanlı'nın yıkılışı da buna talih olarak denk gelmiştir. Tüm o Orta Doğu'nun şekillenmesi adeta bir enerji savaşları biçimindeydi. Burada söz konusu olan Petrol enerjisi idi. Yani bir fosil yakıtın kullanımına dönük bir enerji tüketim değil, enerji üretim enerji kaynaklarını kontrol savaşıydı. 20. yüzyılın başındaki o büyük kavga Orta Doğu'yu yeniden şekillendirdi. Bugün Orta Doğu haritasında yer alan ülkelerin tamamı değil yerindeyse, kabaca bir cümleyle ifade etmek gerekirse İngiltere'de masa başında gerçekleştirildi. Hatta Krallıklar ve evlilikler bile İngiltere'de gerçekleştirildi. Talimatla sen peramın kızını alacaksın, kral olacaksın biçiminde gerçekleştirildi. Bugün Mısır krallık gündemde olan Mısır devleti krallık olarak kurulduğu zaman İngiliz hegemonyasında gerçekleştirildi. Bugün Ürdün, Lübnan, Suriye gibi ülkelerin tümü gene o İngiliz hegemonyasını da gerçekleştirildi. Yozan anlaşmalarında İsmet Paşa'yı en çok bunaltan konu Musul ve Kerkük sorunu idi. Biliyorsunuz Yozan'da üç konu anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı ve bu sonradan çözüldü. Birisi Hatay'dır, biri Boğazlardır, diğeri Musul-Kerkük'tür. Biz Hatay ve Musul'u ayrı çözdük ama Musul ve Kerkük'ü gözden çıkarmış olduk. Çünkü o sırada, bugün de gündemde olduğu için ee, tekrar tartışmaya açmak açık adına söylüyorum. Ee, 1924 isyanı bizde çıktığı zaman Musul'da kervi gitmişti. O isyanı çıkaranlar da İngilizlerdi. Bugün bu konudaki tartışmalar yapılırken ünlü mektubun ilgili. Dinleyiciler her bir satırda geçen cümleleri umarım fark ediyorlardır. Ünlü mektup İngiliz başbakanına yazılmıştı. Gel kurtar diye. Dolayısıyla Orta Doğu böyle şekillenirken aslında enerji kaynaklarının şekillenmesiydi. Peki sonraki sürece baktığımız zaman her seferinde şimdilik konuşurken fosil yakıttan söz ediyorum. Yani petrolden söz ediyorum. Daha sonra İran'daki... Musattı doktorun doktor nasıl devrildiğini gözler önüne sermekte yarar var. İran'ın nasıl şekillendirip bir Amerikan uydusu haline getirildiğine bakmakta yarar var. Sonra geçen süreçte bugün bağımsız bir devlet olduğu söylenen Suudi Arabistan'ın aslında nasıl Amerikan'ın kontrolünde olduğunu görmemek için kör olmak gerekir. Nasıl Kuveyt'in bağımsız bir devlet olduğunu söylemek, aranızca körlerin söyleyebileceği cümlelerdir. Hem de hepsi de büyük petrol şirketlerinin kontrol ve denetimi altındadır. Amerikan Dışişleri Bakanı ünlü artık ne sıfatla söylemiyorsa diye, panter, panter diyenler de var. O ünlü Dışişleri Bakanı Rays'ın cümlesiyle 21. yüzyılın başında Aradan 100 yıl geçti, Orta Doğu yeniden şekillendirilmelidir talimatını uyarak son 6-7 yıldır Orta Doğu'daki gelişmelere bir bakmakta yarar var. Hatta 1992 Karatez krizinden sonra gelen sürece bakmakta yarar var. Bugün Akdeniz'in güneyindeki ülkelerde bir domina taşı etkisi yaptığı söylenen halk isyanlarının gerçekten halkın isyanı mıdır yoksa petrol krizinin boyutu mudur bakmakta yarar var. Hatta bugün İtalyanların ünlü dostu olan Libya'nın nasıl şimdi Amerikan savaş uçaklarının tehdidi altında olduğuna bakmakta yarar var. Nasıl oluyordu da Gaddafi petrolünü akıtırken Avrupa Birliği ülkelerinin saraylarının bahçelerine çadır kurmasına izin verilirken şimdi en büyük diktatör olarak düşünülüyor. O zaman insanakları neredeydi? Şimdi insan hakları ne boyutta gelişiyor? Acaba NATO adına Libya'dan ne arıyoruz? Acaba NATO'nun ünlü altıncı filosu şu anda Libya'nın sahillerinde ne arıyor? Sorun hep, hep enerji. O zaman fosil yakıtlardı, şimdi fosil yakıtlara başka boyutlar eklendi. Aslında uygarlık tarihi incelediğimiz zaman görülen şey enerjinin kontrolü, enerjinin savaşı biçili böyle baktığımız zaman 21. yüzyılın başlangıcında artık enerji savaşlarını çok daha renkli, çok daha kanlı, çok daha başka boyutlarda, daha sesi, daha farklı karmaşalar içerisinde görüyoruz. Bugün tüm Asya politikasının Hindistan'ını, Pakistan'ını belirleyen temel sorunlara baktığımız zaman bugün Afganistan'ın eğer 1974'teki süreçten bu yana geçirdiği önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından işgali, o işgal sırasında siyahe ajanlarının kontrol ve denetimindeki Afgan aşiretlerinin bugün Amerika'ya kafa tutar göründüğü noktaya gelindiğine baktığınızda aslında Asya'nın güneyindeki tüm kargaşa gene bir enerji savaşları kavgası. Petrolü nereye, nasıl akıtacağız en güvenli biçimde. Hala bu soru tartışılıyor, hala günden buna göre belirleniyor. Hala dünyanın merkezi Orta Doğu. Hala dünyanın merkezi buradan yönetiliyor. Bu merkezden yönetiliyor. Dünyanın geri kalanı. Politikaya böyle bakmakta yarar var. Ha bile e, enerji deyince fosil yakıt olan petrolden söz ediyorum. Ama aslında bir tek fosil yakıtlar yok. Kömür konusu da burada önemli bir konusu. E, elektrik enerjisine dönüştürebilen rüzgar enerjisi başka bir boyut. Ama peki nükleer santrallerin tartışmaları nerede? Nükleer santralleri nasıl oluyor da ülkelerde durup durup birden gündeme çıkıyor ve gündemde yerini aldırıyor. Bütün bunlarla enerjiler enerji kavgaların içinde yer almayalım demiyorum. Ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği için yer alalım cümlesini kullanmak istiyorum. Ancak orada da ulusal çıkar tanımı o kadar artık farklılaştırıldı, değiştirdi ki neredeyse ulusal çıkar cümlesi muhlaklaştırıldı. Bilerek içi boşaltıldı. Birileri ya da iktidar sahipleri ya da iktidarı etkileyen bütün büyük şirketler hatta o ülkelerin, o şirketlerin, ülkelerinin devlet başkanları gelip bizim ülkemizdeki iktidar sahiplerine ülke çıkarımız bunu gerektiriyor diye birlikte edebiliyorlar. Ve ülkenin ...yönetiminde söz sahibi olanlar, ulusal çıkarlarımız bunu gerektiriyor diyerek başlayıp kararlar alabiliyorlar. Bugün tartışmaların özünde bildiğiniz gibi hidroelektrik santrallerine ilişkin tartışmalar var. Genel halk karşı çıkıyor ama bir yandan da ülkenin dağı taşı bütün suları e, özel sektöre kiralanıyor. Tanımlanırken de dağ yerinde duruyor, su yerinde duruyor diye başlayan cümleler kullanılıyor. Ama öbür taraftan e, bölgenin, halkının ne kadar yararlandığı, ekolojik sistemin nasıl etkileneceği için böyle bir tartışmalar hiç yapılmadan, çet raporları diye tanımlanan çevresel etki değerlendirme raporları hiç gündeme getirilmeden ya da yerel halkla tartışılmadan kararlar alınıyor. O zaman ülkenin dört bir tarafında acaba nükleer, affedersiniz, hidroelektrik santralleri yapılsın diyenler mi ulusal çıkarı savunuyor, yapılmasın diyenler mi ulusal çıkarı savunuyor? Ya da bunların arasında bir denge olabilir mi? Gerçekten mühendislikle, iktisatla politik e, yapı ne kadar görüşebiliyor, ne kadar yerel halkla makro anlamda bütün, Ulusu birlikte değerlendirebiliyor, birlikte etkilebiliyor. Bunları ayrı ayrı tartışmak yarar var. Daha enerji çok tartışılacak çünkü insan var olduğu sürece enerji savaşları devam edecek. Bu genel girişten sonra şunları söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Bugün benim en gururlu günlerimden biri yanımda kuluğum var size konuğumu takdim ederken farklı cümleler kullanmak istiyorum. Konuğumdan gerçi başında böyle bir izin almamıştım ama ondan izin almadan bunu hocalık hakkında kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Karşımda şu anda konuğum pırıl pırıl bir genç akademisyen. Yeni bir yardımcı doçent doktor, yeni bir öğretim üyesi. Bu pırıl pırıl genç meslektaşım bölümümüzde İktisaf bölümünde öğretim üyesi Sayın Gülen Bölük. Gülen Bölük benim açımdan heyecanlı kısmı, lisanstan benim öğrencim, gördüğünüz gibi bir öğrencim lisansı bitiriyor, masterını, doktorasını bitiriyor, öğretim üyesi statüsünü kazanıyor ve öğretim üyesi olarak şimdi karşımda konuk, onunla enerji konuşacağız. Bu benim açımdan son derece keyifli ki keyif son derece onur verici bir şey. Sevgili Gülden hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Size de tebrik ediyorum. Hocaların hocası oldunuz bu arada. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Evet böyle de söylenebilir. Bu e, hoş bir şey. Hocalığı da galiba iyi <gülüyor> yanı keyifli yanlarından büyük bu. Ben <gülüyor> yani hep söyledim. Hocanın <gülüyor> parayı için yapılacak bir olay değil. Ama kenarda köşede bir iş adamı ya da bir yerdeki şirkette çalışan biri ya da bir mağazanın yöneticisi bir gün size Hocam merhaba ben sizin öğrencinizim diye başlarsa bu müthiş gurur verici bir şey. Hocanın keyfi ve tadı da burada. Evet katılıyorum hocam. Ben enerji konusunda ne kadar önemli olduğunu bir politik iktisat biçiminde şöyle bir genel ufuk turu yaptırdım. Yeni birinci yüzyılın başına geldiğimiz zaman enerji hala ve hala cümlesini değiştirmek gerekiyor. Çok daha canlı, çok daha önem arzeden bir biçimde karşımızda. Çünkü artık yaşamımızın neredeyse yüzde doksanı enerji kullanan alet ve ekipman da gerçekleşiyor. Evet. Bu alet ve üretilen makinalarda enerjiye bağımlı. Evet. İnsan kol gücünün yerine artık makinalar aldı. Makinelarda enerji kullanıyorum. Evet. Dolayısıyla enerji çok daha önemli. Şimdi şu cümleyle başlayayım. Senin doktora konun enerji üzerine indir. Tam olarak enerji değil hocam. Elektrik piyasasının serbestleşmesi, piyasadaki reformun değerlendirilmesi, talep analizi idi. Ancak ilk girişte tabii biraz genel olarak enerji nedir, enerji türleri nedir, bunların kısa bir e, dünya ve Türkiye özelinde e, gelişimlerine bakmıştık. O anlamda bu konuda söz söyleyebileceğim, söz söyleyebilecek durumda olduğumu düşünüyorum. Güzel. <gülüyor> Hatta bu arada şey... E, ben enerji piyasasının bu özelleştirilmesi, enerji piyasası üzerine, elektrik enerjisinin e, yerel anlamda özelleştirilmesi üzerine Cumhuriyet Akdeniz'de bir gazete yazısı yazdım. Antalya pedaş özelleştiriliyor diye. Hı hı. Arkasından bu konuda iki program yaptım. Dolayısıyla şimdi aslında seninle bu e, bölgesel anlamda elektrik şirketleri özelleştirme uygulaması bir gittikten sonra, biraz uygulama geçtikten sonra, seninle bir kez daha bir program yapalım. Böylece uygulamanın sonuçlarını <gülüyor> onu da görelim. Tabii ki olur. Ama şimdi genel olarak enerji üzerinde konuşalım. Ben gelecek hafta da hidroelektrik santraller üzerine konuşmak istiyorum. Farklı bir konu olan. Çok iyi olur hocam. Yerinde çünkü çok da gündemde olan bir konu. Ee, enerji Temel enerji problemimiz e enerji açığı enerji güvenliği gibi konular yanı sıra tabii bunun artık enerji, tarım, çevre sağlık hatta birçok konuyla ilişkisi olan bir interdisipliner diyebileceğimiz bir konu haline gelmiş durumda. Tek başına enerji dediğimiz zaman başka konuların da mutlaka ele alınması gerekiyor ki çevrede en önemli konulardan bir tanesi bu anlamda. Evet o yüzden çevre duyarlı olanlarla genel adı çevreciler deniyor ama ben o çevreciler cümlesini kullanmıyorum. Çevreye duyarlı olanlar ile hı hı. E, galiba çevreyi umursamayanlar arasındaki bir kavgaya dönüşüyor bu. Tamam, Geçmişte enerji e, çevre lüks bir mal gibi düşünülürdü ve e, sadece gelişmiş ülkelerin tüketebileceği lüks bir mal gibi düşünülürdü ama artık günümüzde sürdürülebilir kalkınma dediğimiz bir kavram var. Dolayısıyla bu artık lüks bir mal olmaktan çıkmış durumda ve zorunluluk arz eden bir e, pozisyona gelmiş durumda. Onu da vurgulamak istedim. Tabi bu şekilde şöyle vurgulanmakta yarar var. Çevrenin kendisi bizat bir mala dönüştü. Evet. Zaten biliyorsunuz dört temel yönetim faktöründen bir tanesi de var. <gülüyor> Dolayısıyla bu e, Yenilenmesi oldukça zor olan, Hı -hı. kendisi zati refah göstergesi Göster, olan evet. bir mala dönüştü. Şimdiye kadar e, gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler önce kendi çevresel yapılarını bozular, Sonra kendi çevresel yapılarını kontrol altına ya da koruma altına alabilmek için gidip başka yerlerdeki çevreleri maliyetli biçimde üretime dönüştürüp oraları bakılıyorlar <gülüyor> diyeyim. Evet doğru. <gülüyor> Bugün çok fazla politik iktisat konuşuyorum herhalde. <gülüyor> Hocam siz de iktisat politikası ana bilim dalında olduğunuzda göre konuşma hakkınız var diye düşünüyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Peki enerjiyi bir sınıflandırabilir miyiz? Tabii ki. E, enerjiyi temel olarak bir terörde dörde ayırıyoruz. E, iki birinci enerji kaynakları ki bunlar e, petrol, doğalgaz ve kömür olmak üzere. İkinci sınıflamamız yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerjiyi de dalga, güneş, rüzgar enerjisi, yenilenebilir atık, yani bunun içerisinde yakıtlar da var, biyomas ve hidrojen enerjisi olarak sınıflandırıyoruz. Bir diğer enerji, nükleer enerji, elektrik enerjisi de son sınıflama ama elektrik enerjisinin şöyle bir özelliği var. Diğer enerji kaynaklarını kullanarak üretilebilen bir enerji olduğu için, ee, onun ayrı bir özel yeri var elektrik enerjisinin ki günlük hayatımızda petrol ve doğalgazdan sonra en çok tükettiğimiz enerji kaynağı Peki, şimdi bak bu dört tanımlamanın içerisinde birinci enerji kaynağı diye tanımladığımız e, petrol. En, enerji türcesi neredeyse tüm dünyanın politikasını belirleyici konuma geliyor işte hı hı. Saydım, ikinci saydın doğalgaz ve doğal kemur her üçü de Baktığınız zaman ilk önce şeyi gözlüyoruz. Fosil yakıt diye tanımladığımız petrol dünyada belli bölgelerde dağılmış durumda. Evet. En temel belirleyicisi Orta Doğu. Evet. Orta Doğu savaşları da baştan beri hep bu nedenle yapılıyor. Teme evet. belirleyicisi bu. Peki, elimizde rakam var mı dünya toplam enerji tüketiminde ya da enerji üretiminde petrolü bir ne kadar kedi? Hocam 2008 yılı itibariyle 3941 milyon tona ulaşmış dünya petrol üretimi ve 1973 yılına göre %38 artış göstermiş durumda. Tüketim ise %57 artışla 3532 milyon tona ulaşmış. Yani neredeyse %20'lik bir enerji açığı görünüyor petrolde. Yani tüketimi çok hızlı bir şekilde artıyor üretimine göre. Üretimine göre tüketimi oldukça artıyor. Tabi işte bu üretimine göre tüketiminin oldukça artması bu kez enerji kaynaklarını kontrol etmek isteyen egemen güçler açısından da çok ciddi bir bölgesel savaşlara özeliyor. Evet. <gülüyor> Petrol <Peki, gülüyor> rezervleri tabii dengeli <gülüyor> dağılmadığı de için stratejik de önemi var. Bu anlamda o kaynaklara sahip olmak ki ama başka bir konu da şu. E, i̇spatlı petrol rezervlerinin öngörülebilen, e, öngörülen enerji talebi artışına ne kadar cevap verebileceği, ne kadar ömrünün kaldığı da tabii önemli bir konu bu anlamda. İktisadi kıtlığının nedenlerinden birisi de bu zaten e, yaklaşık 10 yıl kadar önceki cümle şuydu 2030'larda petrol redelerinin tüm bitecek biçimde söz edilirdi sanırım şimdi bu öngörüler 40'lara 50'lere doğru çekildi evet bir 50 yıl olarak söyleniyor 30'la 30 ila 30 50 evet, yıl arasında öyle bir petrolden söz ediliyor daha önce e, örneğin 20. yüzyılın ortalarında filan doğal, şey, e, doğal gaz bir bu ölçüde düşünülmezken 20. yüzyılın sonunda, birinci yüzyılda gaz enerjisi ve doğal gaz da çok ciddi bir kaynak olarak düşünüldü. Evet. Kullanılıyor. Orada da galiba benim Hazar bölgesi diye tanımlayacağım bir bölge. Eski bağımsız devletlerin olduğu. Evet. Hı hı. Bir bölge doğal gazda. Hemen kaynak oluşturuyor. Evet aynen öyle. Tabii doğalgazın son dönemlerde <gülüyor> e, ilginin artmasına nedenlerinden bir tanesi de e, petrole oranla karbon emisyonlarını yani havayı kirletici özelliklerinin daha az olması. Temiz bir enerji yakıtı olduğu gerekçesiyle özellikle son dönemlerde ilgi artışı var doğalgaza. Bir diğer önemli konu da Elektrik üretiminde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlaması, teknolojik ilerlemelere bağlı olarak 1970-80'lerde kombineli çevrim dediğimiz bir tribün geliştiriyor ve bu aslında bu teknolojik anlamda elektrik piyasasındaki reformun da başlangıcı. Çünkü daha önceden bu teknolojinin gelmesiyle elektrik üretimi çok büyük kapasiteyle yapılması gerekirken şimdi üretimin daha küçük tesislerde yapılabilmesine olanak sağladı bu. Bu ölçek, evet, ölçek ekonomisi Doğru. anlamında. Yatıra, yatırım yapmayı daha kolay hale getirdi. Evet, evet. bu nedenle doğal gaz ve elektrik üretiminde de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Hem temiz olması hem de bu şekilde elektrik piyasasında da üretiminde de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlaması talep artışının en önemli nedenlerinden iki tanesi. Ama doğalgazın e, transferi de ciddi bir stratejik konuya dönüştü. Evet onda e, çok e, nasıl diyeyim altyapı olarak hani batık maliyet diyebileceğimiz ciddi borular ve uzun mesafe gerektiren bir altyapı yatırımını gerektirdiği için e, petrol e, petrole göre doğalgazın ticareti nispeten biraz daha bölgesel. Yani küresel olarak yani petrol kadar küresel bir ticareti yok doğalgazın. Doğalgazı kapalı bir mekanda taşıyacaksınız. Evet. Oysa petrolü tankerlerle taşıyabilirsiniz, deniz yoluyla taşıyabilirsiniz. Yok doğalgazda da sıvılaştırılmış olarak dediğimiz, LNG dediğimiz natural gaz onu da tankerlerle götürebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi büyük oranda boru şeklinde taşınması sağlanıyor. Bu nedenle daha lokal tüketiliyor petrole kıyasla. Anladım. Peki e, kömür rezerv açısından nasıl? Ee, şimdi kömür rezervi ile ilgili e, e, yani rezervler ziyade evet. Orada sorun şu, ya yani, birçok ülkenin hani kömür rezervi biraz daha hani doğalgaza göre petrolle göre daha dengeli olduğunu söyleyebiliriz ama küresel e, iklim değişikliği problemleri nedeniyle kömüre olan e, talepte bir e, nasıl diyeyim yaklaşımda birazcık değişme var çünkü biliyorsunuz kömürün çok ciddi şekilde peragaz emisyonlarına neden oluyor havayı kirletici özellikleri var bu nedenlerden dolayı kömüre yaklaşım eskisine göre biraz daha nasıl diyeyim isteksizlik var ama eğer zorunluysanız ki bunu yapıyor yoğun bir şekilde kömür üretimine odaklanmış <gülüyor> <Evet. gülüyor> durumda orada e, anahtar cümle kömüre talebin isteksizliği o isteksizlik e, e, iyi bir anahtar cümle yani iktisadi olarak hem Çevreye yarattığı çevre sorunları açısından hem de galiba genel teknolojiye rağmen kümrü çevrenin çıkarılması, yeryüzüne çıkarılması ve kullanıma kadar geçen süre yani buradaki e, madencilik anlamında bu çıkarımı hala çok rahat bir noktada değil. Ee, çıkarım anlamında çok bir problemi olduğunu zannetmiyorum. Ee, yani e, petrol ve doğalgazı hatta daha rekabetçi bir piyasası olduğu e, yazılı literatürde. Ama işte dediğim gibi tüketimi konusunda, e, hani dediğim gibi elektrik üretiminde eskiden mesela e, termik santraller yoğunluktayken şimdi doğalgaz çevrim santralleri falan devreye girmiş durumda. Yani, kömürü başka enerji kaynaklarıyla ikame etmeye doğru yöneliyoruz. Evet. Demek istediğim buydu. Anladım. Anladım. Böylece yani birinci kaynaklara baktığımız zaman petrol hala çok ciddi bir hem stratejik olarak hem e üretimi, dağıtımı ve kontrola tüketimi açısından stratejik bir konumda devam ediyor. Dolar gaz bu anlamda yeni girdi sektöre ama rekabet ve maliyet açısından daha düşük gözüküyor. Kınır. <gülüyor> Rezervi rezervler buluyor. Şimdi böyle evet. bakabiliriz, dinleyici kaynaklara. İstersen burada bir ara verelim. Tabii ki. Ee, Dinleyicilerde belki bir şarkı dinleyeceklerdir. Sonra ya da keyifli bir türkü de olabilir. Sonra devam edelim. Tamam hocam. Sevgili dinleyiciler, konum, bölümümüz, öğretim üyelerinden yardım dolu çenek doktor Göldem Bölük, enerjilerimizle konuşuyoruz, bir ara veriyoruz. Yine merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı, Taktik Ekonomi'de Enerji konusunu konuşuyorduk. Konu bölümümüzü öğretim üyelerinden yanını uçan doktor Gülden Bölük. Gülden yeni bir öğretim üyesi olarak idi. Enerji üzerinde konuşuyorduk. Birinci bölümde genel olarak enerji üzerinde durduk. Şimdi galiba Güldenciğim, Türkiye'ye gelip bizim ülkemize neler oluyor bakmakta yarar var. Türkiye'nin enerji piyasasında neler oluyor? Sorunlarımız nelerdir? Bunu konuşalım da. Peki hocam. Türkiye ile ilgili ilk önemli problemimiz enerji güvenliği diyebileceğimiz bir sorunumuz. Çünkü biraz ilk bölümde de konuştuğumuz üzere birinci enerji arzı kapsamında Türkiye'nin petrol-doğalgaz ne yazık ki sınırlı. Türkiye genç bir nüfusa sahip, nüfus artışı yüksek ve 1980'lerden bu yana 2004 yılına kadar OECD ülkeleri arasında yüksek bir büyüme, ...göstermiş bir ekonomiye sahip, bunun dışında şehirleşme, hızlı bir şehirleşme süreci yaşanıyor. Bütün bunlarla birlikte düşündüğümüzde enerji talebimiz her yıl artıyor. Birinci enerji talebimizin 2020 yılında, yani şu ana kıyaslarsak yüzde %150 artacağı öngörülüyor. Yani remik kurumlarımızın yaptığı öngörüler bu. Ee, tüketimimiz hızla artıyor ama başta da söylediğim gibi birinci ve enerji arzında sıkıntı var. Biz e, enerjimizin yüzde üretebiliyoruz yani toplam tüketimimizin yüzde ancak üretebiliyoruz ve yüzde 80 neredeyse yüzde 80'inin de üzerinde e, dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı ve e, enerji dışa bağımlıyız. E, bu tabii e, politik iktisat anlamında ve hani siyasi anlamda enerji güvenliği dediğimiz problemi e, gündeme getiriyor. Bir diğer konu tabii iktisadi açıdan bakarsak e, enerji ithalatı ekonomiye de ciddi anlamda yük getiriyor. Şimdi burada da bir şey bir kez daha bakmak değer var. Yani deneyciler açısından da kapalarında şekillenmesi açısından bakmak değer var. Kimi dinleyiciler bana katılmayabilirler ama 1963 yılındaki kalkınma planı uygulamalarıyla birlikte planlı ekonomiye geçiş Türkiye'nin yapısını değiştirdi. Bu öyle bir yapı ki 1923'ten 60'a kadar ki süreç bir hazırlık evresi biçiminde bizim İktidat Emresi'ndeki ithal ikamesiyle sanayileşme saketsinin bir e, uygulaması bir biçimde gelişti. Bu süreç planlı ekonomiye geçtikten sonra daha sanayileşmeyi getirdi. Bunların sonucu tabii ülkeler bu değişimlerin böyle sabahtan e, akşama dönüşüme oluyor. Tabii, bu bir uzun süreç. süreç. Bu süreçin sonunda biz 2000'li yılların sonunda ki geldiğimiz olgunlukta artık enerji daha çok talep eden bir yapıya döndük. Çünkü biraz önce senin sözün etti OECD ülkelerinde istikrarlı büyümeyi düzenli götüren bir ülkeyiz. Bu kadar büyüme dediğiniz zaman bu mal ve hizmet üretimi bu üretecek enerjiyi gerektiriyor. Evet. Bir, oradan enerjiye. İki, genç nüfusuz. Genç nüfus daima talepkar bir nüfustur. Talep arttıkça bu talebi karşılayacak mal ve hizmet üretiminde enerjiye ihtiyaç var. Üçüncü başlık ee, kentleşme olgusu hızla artıyor. Çünkü kırsal kesimde nüfus kentsel kesime dönüşmeye başladı yani bir göç. Bu göç olgusu belki 1950-60'ların hatta 70'lerin göçü gibi değil çok daha talepkar bir kentli nüfusa dönüştüğü için bu ayrıca enerji tüketimini arttırdı. Böyle bir kentsel nüfus artışı da enerji artışı sağlamışken üretim yapamıyor olmak ülkede ciddi bir Sıkıntıya dönüştü. Evet. Sıkıntının iki boyutu, ee, bir enerji ar, enerji politikasını belirleyecekler açıkçası sıkıldı. Çünkü yüzde teken ithalatla karşılamış olmak sıkıntı. Yüzde yüzde ikisi, evet. Ee, bir taraftan, yani bu kaba bir rakamla söylersek tükettiğiniz enerjinin dörtte birini üretiyorsunuz. Dört üçünü ithal ediyoruz. Evet. Bu hem enerji politikasına yön veren politikacılar açısından bir sıkıntı, hı hı. diğer yandan sanayi açısından bu kadar enerji kullanmak, çünkü ithal ediyorsak bir maliyeti var, maliyet selmesi ithalat maliyetlerini, üretim maliyetlerini arttırıp hem ülke içi fiyatlamada rekabet, bir olumsuz etkiliyor hem evet. uluslararası mal ticaretinde rekabeti olumsuz etkiliyor. Çünkü deniyor ki Türkiye'deki enerji kullanımı sanayide girdi olarak enerji kullanımı oldukça yüksek. Evet fiyat açısından bakarsanız tabii ki öyle. Bir uluslararası fiyatlamada. Dolayısıyla senin söylediklerini ben biraz daha şekillendirip özetlemiş oldum. Evet. Böyle ciddi bir sıkıntı var. Evet. Ee, bir diğer konu biraz önce de bahsettiğim gibi ekonomiye getirdiği yük demiştim. Şimdi 1990 itibaren bakacak olursak ithalatın faturasına, pardon, yüzde 44'lük faturada sürekli bir artış var yıllık neredeyse ithalat faturasında yani toplam Türkiye'nin ithalatı içerisindeki enerji ithalatının payı 1996'da %13.6 civarındayken şu an %23.4 civarında ciddi şekilde ithalatımızın içerisinde enerjinin payı artıyor ve ithalat faturamızın içerisindeki payı da giderek artıyor enerjinin dolayısıyla buradaki en önemli problemlerden bir tanesi birinci enerji arzımızın arttırılması problemi çünkü tüketimimiz ee, ...yerli kaynaklarımızla karşılanamıyor. En önemli problemlerden bir tanesi bu. Efendim. Peki orada petrolümüz yoksa ne yapacağız? Güzel soru. Ee, Şimdi, <gülüyor> oradan başka bir e, hengameli konuya evet. geçmiş olacağız. Petrolümüz yoksa o zaman petrolü ikame edebilecek başka yakıtlarımız var mıdır sorusuna gelmemiz lazım. Ee, Tabi burada tamamen ikame edecek bir e, yakıt türünden bahsedemiyoruz ama e, kısmi olarak e, to, talebi karşılamakta e, seçenek olabilecek bir e, yakıt. Biyo yakıtlar ve biyoenerji enerji olarak son yıllarda e, gerek dünya ülkelerinde Avrupa'da gerek de Türkiye'de son yıllarda gündeme gelmiş durumda. Biyo yakıtlarla ilgili yasal düzenlemeler getirildi işte yeşil elektrik diyoruz buna. E, bitkiden veya atıklardan biyomas mas dediğimiz buradan e, alkol vasıtasıyla yakıt üretimi özellikle bu Brezilya'da pro-alkol programı var bununla ciddi şekilde e, enerji güvenliğine ve kırsal kalkınmaya da çünkü biliyorsunuz e, tarım ürünleri kullanıldığı için biyo yakıtlarda e, tarımsal kalkınmaya da hem işgücü piyasasında hem de kırsal kalkınma anlamında pozitif katkıları oldu ve örnek bir e, model teşkil etti dünyada da. Hem Amerika'da hem de Avrupa'da bu anlamda ciddi çalışmalar var ve yenilenebilir enerjilerin, yenilenebilir yakıtların toplam enerji tüketimi içerisindeki payının arttırılmasına ilişkin ciddi politik düzenlemeler var. Tabi biz de Avrupa Birliği'ne aday birisi olduğumuz için adaylık durumunda bu kriterleri bizim de karşılamamız gerekecek. Ama orada e, Şomal'da üsatçılar da şöyle söylüyorlar. <gülüyor> Bu model işin pozitif yanı, yani e, işte fosil, yakı, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir yakıt diye tanımlayabileceğimiz tarımsal üretim artı atıklar kullanılarak bir enerji elde ediliyor. Hı hı. Atılmış atıklardan enerji elde etme kısmında hiç kimsenin bir ikrası yok hı. ama ikrası noktası tarımsal ürünlerin Evet. oradaki etik problem şu daha fazla arabanızın e, ben, e, deposunda benzin için daha az gıda yani bunun bir e, değişimi var burada bir etik e, problem tabii ortaya çıkıyor dünyada gıda çok... fiyatlarını oynatıyor. Gıda ee, onunla ilgili hatta... araştırmalar e, çok net bir katkısı hani biyo yakıt politikalarının gıda fiyatları artışındaki etkisinin sınırlı düzeyde olduğunu gösteriyor. Yani o anlamda tamamen e, katkısı vardır ama çok büyük bir düzeyde midir? E, onu tartışmak lazım. Hani o konuda e, hani ispatlı çok çalışmalar yok. Hani katkısı var ama çok büyük boyutta bir artışa sebep olduğuna dair bir ee, henüz e, çalışma yok. Ama orada şu var. Zaten bir e, tarımsal ürünlerden elde edilecek biyo yakıtların toplam enerji tüketimini karşılamadaki zaten hiçbir zaman petrole gibi olmayacak. Yani bizim buradaki hani biyo yakıtlara yönelinmesindeki temel e, amaç enerji kaynaklarını çeşitlendirmek. Tamam. Yani bütün hikaye orada çeşitlemeyi sağlamak. peki ee, üçüncü hı olarak ülkenin Hala deniz kaynakları üzerinde duruyoruz. Hı hı. Ee, üçüncü olarak Türkiye'nin kür rezervleri konuşacağız. Yani deniz kaynakları. Üçüncü maddesi de muhtemelen bu olabilecek kür e, kaynakları. Kürde de ciddi şekilde aslında yüzde 93 civarında onda dışa bağımlıyız. Ancak lignit dediğimiz bir e kömür türü var. Bunda ciddi limit rezervlerimiz var. Bunu kullanarak bilincil enerji arzımızın arttırılmasına yönelik çalışmalar var. Bunun haricinde bir de hidrolik potansiyelimizi kullanarak elektrik üretmek gibi bir politika benimse durumdayız şu an. Hidroelektrik santrallerinde gündeme gelmesi tabii yine bu noktada devreye giriyor. Şimdi biyoküpler ilgili ben yine bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de de e, gündeme geldi, sürekli tartışıldı işte etanol üretelim, işte biyodizel üretelim, işte e, teşvikler şu yönde falan. Türkiye'nin e, yani Brezilya'nın e, burada başarılı olmasının temel sebebi ciddi şekilde şeker kamışı üreticisi olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bizim üretebileceğimiz hamatte yani orada Brezilya'nın başarı başarılıksının temelinde Yerli olarak bu ham maddeyi üretebilme potansiyeli var. Türkiye'nin e, biyoyakıtların üretiminde kullanacağı hangi ham maddeye sahip olduğunu öncelikle bilincine varması lazım. E, biodizel, biodizel çok tartışıldı ama aslında Türkiye'nin e, şeker pancarından e, etanol üretme potansiyeli olduğunu biz daha önce vurgulamıştık kaç platformda. Onu da burada vurgulamak istedim. Yani eğer biyoyakıtlarla ilgili bir politikamız üretim politikamız olacaksa e, etanol üzerinde durulması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu da şeker pancarından Evet. Haberi yok galiba. Ee, takılıyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeker pancarı üretimi ülkede uzun bir süredir kütüphanmıştır. Evet onu biliyorum. Kotalarımız var tabii ki ama tabii yani. De. Evet. Evet. Kota uygulanıp sonra şekeri dışarıdan ithal ediyoruz. İşte diyorum bunu kaldıralım işte. <gülüyor> Üretelim. <gülüyor> hani, Bu <gülüyor> Hı hı. Hem e, enerji üretim açısından hem şeker üretim açısından önemli. Hı hı. Nasıl bir ülkeyiz ki binlerce yıldır şeker hı hı. kaynağı olacak topraklar hı hı. şimdi şekeri ithal eder konuma geldi? Yani hani ben e, ziraat mühendisi değilim ama koza ile ilgili sanırım aydınlaştırılması konusunda Kozla ki biyo dizelin önemli hani Türkiye'de öngörülen ham maddelerinden bir tanesiydi. Uygun koşulların ve sıcaklıkların olmadığına dair bir takım tartışmalar vardı. Bu anlamda tabii ki e, etanol bizim için daha iyi bir seçenek, biyoyakıt üreteceksek eğer. Evet. Şimdi e, hidroelektrik santraller konusuna bilmiyorum ne kadar girelim. Çünkü gelecek hafta bunu hidroelektrik santralleri eline boyuna bir e, işlemek istiyorum. Hı hı. Şimdi orada e, bizim Biraz önce siz de bahsetmiştiniz hani 1960'lardaki ile günümüzdeki enerji tüketim kompozisyonuna baktığımız zaman biz gelişmekte olan bir ülkeyiz ve sanayileşmekte olan bir ülke. Dolayısıyla enerji tüketimimizde e, şu an şeye kaymış durumda. İmalat sanayiye ve de enerji sektörü dediğimiz çevrim santraline dönmüş. Yani güç ve çevrim santrallerine e, doğru kaymış durumda. Onun hani toplam enerji tüketim içerisindeki payı artmış durumda. Bu anlamda e, e, elik, hani bizim iklimle ilgili de bir takım hedeflerimiz var. Çünkü e, Birleşmiş Milletler Aris değişikliğimiz erkelesine de taraf olmuş bir ülkeyiz. Bu anlamda e, çevreyle ilgili de bir takım hedeflerimiz ve politikalarımız var. Biraz önce de bahsettiğim gibi hani kömüre yönelmekte bir isteksizlik bu anlamda var. Dolayısıyla bizim hangi seçeneklerimiz kalıyor diye baktığımızda, çünkü petrol... E, rezervimiz yok. Doğal gaz rezervimiz yok. O zaman ne yapmalıyız? Zeriniğite yönelmeliyiz ki bunda bir takım bahsettiğim çevresel e, <gülüyor> endişeler var. E, veya işte hidrolik kaynaklara yönelebiliriz veya diğer yenilebilir enerji kaynaklarına yönelebiliriz. Bunlar nedir? Güneş enerjimizin olduğunu, rüzgar enerjisi, potansiyelimizin olduğunu e, bir takım e, kaynaklarda hep söyleniyor, gündeme getiriliyor. Dolayısıyla bunlara yönelerek enerji çeşitlediğimizi arttırmaya çalışıyoruz ve politikanın bir diğer ayağı da nükleer, nükleer enerji kısmına gelmiş durumda. Biliyorsunuz Narsin Akku'yu da Ruslara bir imtiyaz verildi bu anlamda. Ee, şöyle düşünüyor orada da, yani çeşitlendirmek anlamında yine e, elektrik enerjisi tüketimiz yıllık %10 arttığı için, sürekli her yıl %10 arttığı için bunu neyle karşılayabiliriz? Dediğim gibi, e, termik santralleri ama burada dediğim gibi o çekinceler var. Hidroelektrik santrallerine yöneliniyor ve e, yine de bir enerji ki bunun tamamen toplamın elektrik tüketini karşılayamayacağını zaten söylemiştik sınırlı katkısı olacak. Bir diğeri de nükleer enerji. Yani kaçınılmaz bir seçenek olarak düşünüldü. Ha, orada da tabii tartışmalar var. Çelecilerin yine ee, bir takım şeyleri ama e, zaten çok büyük bir e, yatırım kapasitesi gerekiyor. Yani etkin ve rasyonelisi olarak üretime geçilebilmesi için büyük bir e, santral gerekiyor. E, ve eğer gerekli önlemler alınırsa e, çok da hani tehlikeli olamayacağına dair bir takım çalışmalar da var bu anlamda. Dolayısıyla burada şimdi gözümüzün önüne geldiği zaman enerji ritmini artırabilmek için galiba önel başlık olarak bundan sonrası için kullanabileceğimiz üç kaynak var. Bir, hidro, yani ırmaklarımızı kullanarak hidroelektrik santraller üretebiliriz. İki, güneş santrali kullanabiliriz. Üç, yenelenebilir rüzgar, yenelenebilir evet. Evet, e, rüzgarı düşük kalınlık genel evet. enerji Şimdi hem şeyi kolayca ayıklamak adına dinleyiciler açısından da ayıklamak adına güneş pardon rüzgar enerjisinden çok fazla yararlandığımız söylenemez. Evet, Oysa bu belki bizim coğrafyalarımızda yerler belirlenebilirse bu kullanılabilir bir alan burada bakir noktadayız. Henüz yani rüzgardan yetenekçe yararlanmak adına. İki güneş enerjisinden henüz bilimsel bilgiler, teknolojik üretime aktarılamadığı için çok iyi noktada olduğu söylenemez. Ama orada bu konuyla merak sardığım için bildiğim Almanya'daki güneşi bize göre neredeyse e, yok denecek kadar bir güneşi olan ülke Almanya'da evlerde güneş enerjisi üretip, kendisini tüketip kalanını e, uluslararası efendim, ulusal ağa bağlıyorlar. Yani kendi kullandıktan sonra kalanında ulusal enerji bağımsızlığı Çift saatli çalışıyor. Oysa biz güneş enerjisi açısından çok iyi bir eğitim koşulundayız ama bunu henüz bir teknoloji noktası <gülüyor> e, maliyeti düşürecek noktada değil. Hocam orada düşünülmesi gereken bir alan ve dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, gereken yani. ama geçenlerde bir sempozyuma katılmıştım. Orada Antalya Makine Mühendisleri Odası Türkiye Genel'deki Makine Mühendisleri Odası ile bir sempozyum düzenledi. Antalya'da da bu konu sürekli gündeme geliyor biliyorsunuz. hani evet. güneş, Bolca güneşten faydalanan bir coğrafyaya sahibiz. Ama orada da sanırım mühendislik anlamında şöyle bir problem varmış. Yüksek nem olduğu zaman güneş enerjisinden etkin olarak faydalanamadığımız için yüksek dağ kesimlerini kullanmamız gerekiyormuş. Orada da öyle bir bilgiyi size aktarayım dedim. He, yani e, dolayısıyla orada şimdi bütün bu teknik bilgilerle henüz benim anladığım kadarıyla tabii maliyet yüksek hocam bunun da. Güneş enerjisini iktisadiye çeviremeli. Evet, yani, aynı olarak. Burada bir henüz bilimsel bir barkıllık var üzerinde çalışılması gereken bir alan. Eğer bunu kullanabilirsek oldukça etkin bir alan olacak. Diğeri ise nükleer santraller. Nükleer santraller neredeyse bir 40 yıldır, en azından benim gün be gün takip ettiğim bir 40 yıldır oldukça yoğun içinde tartışılan bir konu. Nükleer santraller bir yandan politik olarak, güç olarak kullanılırken bir yandan çevresel etki olarak korkulan tartışılır. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Çernobil kazasından sonra bu ciddi bir ciddi insanları örgüttü. Ama günümüz açısından düşündüğüm zaman e, ben baştaki muhaliflerden biri olmama rağmen ülkenin bilgi birikimine katkıda bulunacağı için bir nükleer santralinin kurulmasına yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu uygularken bile çalışarak öğrenmiş oluyoruz. ...hele günümüzde, 2000'li yıllarda artık ünlüler santrallerin güvenilirliğini de sağlayabilecek konumdayız. Bu teknolojiye insanlığın sahip olduğunu düşünüyorum. En azından bir tane santralimizin olması da yarar var diye düşünüyorum. Ama gelinim en son, en tartışmalı olan, şimdi tartışılan hidroelektrik santraller konusu. Tabii bu, Gürbencim, muhtemeldir ki daha Türkiye'nin başında epey gündemde kalacak... Çünkü uygulanan politikada galiba bir şey yapıldı. Bir taraf diyor ki ülkenin dağlarını, taşlarını birilerine peşkeş çekiliyor. Diğerleri de diyor ki ama bu enerji açının akıl kapatacağı. Evet. Bunun bir plan program çerçevesi de yapılabilirliği olur. Bizde ise eskilerin değişili, itirata kaçarak yapıldığı için plansız programsız örneğin bir chat raporu uzun gelen tartışmalardan sonra gerçekleştirilmediği için Bilmediğimiz firmalara bir anda bütün ırmaklar verdiği için gerçekten çevresel değerlendirme açısından o bölgede yaşayanlar açısından da ekolojik denge açısından da hidrolik santraller epey tartışma konusu olarak devam edecek. Enerjisiz mi kalalım? Epey enerji üretelim ama yaşam ortamını yok olsun biçiminde ikili bir tartışma. Bu epey süre gidecek. Burada o zaman söylememiz gereken önemli bir nokta şu. Ee, biz sürekli artan enerji talebine karşı nasıl üretimi arttıracağımızı düşünüyoruz. Ama neden etkin enerji kullanımını tartışmıyoruz? Yapılan yapılan e, araştırmalar, yine devlet esmi kurulamın yaptığı çalışmalar e, binalarda ve işyerlerinde %25 daha etkin enerjinin kullanılabileceğini yani o bahsettiğimiz enerjinin dedik ki 4'te 3'ünü ithal ediyoruz. O 4'te 3'ünü en azından 4'te 2'ye indirebileceğimiz bir etkin kullanım çözümü olduğuna göre bence daha etkin enerji kullanımı, enerjinin verimliliği üzerine daha ciddi çalışmalar ve denetimler yapılması gerekiyor. Gültenciğim, valla e, kapanışa geçecektim ama asıl bu sohbetin vurgusunu sen yapmış oldun diye bir taraftan enerji açımızdan söz ediyoruz. Ardı nasıl arttırabileceği ama hiç bu tarafta bunun tüketiminin nasıl Ay da, ilkokulda hatırlıyorum tartışmanı... hocam. Hocamız hep söylerdi. E, elektrik prizini kapatın eğer orada durmuyorsanız diye. Ki biliyorsunuz elektrik kaçaklarının çok büyük bir oranı Doğu ee, doğuda gerçekleşiyor. Kaçak elektrik kullanım var. Ee, özellikle Şanlıurfa'da en yüksek yüzde 40'larda bir e, etkin elektrik kullanım olabileceği tartışılmış raporlarda. Vallahi, genel <gülüyor> bütçede ben ağzımdan aldım çünkü ülkenin büyük bir kısmında. Kaçak elektrik kullanılıyor, onların faturasını, elektrik ödeyenler, hı hı. faturayı ödeyenler ödeyenler öde ödemediği için örneğin söylenen cümle e, Bulgar somyası diye bilinen o e, etkinin deniz somyalarına doğrudan elektrik bağlandı. Böylece bir elektrik soması gibi koskocaman bir yatağın kullanıldığı somyaların kullanıldığı biliniyor. Bu kadar hobartaca kullanılıyor. Dediğin doğru enerjinin de Etkin kullanım diye tanımladığımız biz iktisatçıların özünde tasarruflu, en az kullanarak gerçekleştirileceği biçimde bir kullanım da sağlanmalı. Ülke bir taraftan da bunu tartışıyor olmalı. Hı. Henüz galiba Bunun bilincinde değiliz. Biz birçok şeyin yurttaş olarak bilincinde değiliz. O yüzden huvardaca tüketmeye devam ediyoruz. Umarım bir gün bu yurttaşlı oluşur. Zaten bu programın amaçlarından biri de bu. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam, zevkli benim için. Sevgili dinleyiciler, konum yardımcı doçen doktor Gülden Böbükedi. Bu sözü söylemek bile keyif, bir öğrencimin şimdi karşı öğretim üyesi olarak bulunmasından duyduğum mutluluk. Sevgili dinleyiciler, gene bir akdeniz iktisat köşesinde değillik enerji enerjiyi konuştuk. Tabii ki biz yalnızca kafalarda soru üretebildiysek, anlamını sağlamış olacak bu program. Dilerim kafanızda sorular, sorular üremiştir, araştırılacak konular üremiştir, merak edilecek konular üremiştir. Merak her şeyin başı. insanın insanlığın ilerleyebilmesi için mutlaka merak olmalı. Meraklı kalın, keyifli kalın, güleç kalın. Ben Mustafa Şanlı, Akdeniz İktisat Feşesi'nde birlikteydik.